Allah sana senden yakın. Sen hakkı gökten arıyorsun? Kendi de bulsana. Sana ne güzel refik senin düşün cenab Hak. Ve ne güzel senin için yardımcı. Ne güzel vekil. Seninle beraber her yerde. Bunu görebilirsen günah işlemeyeceksin ama. Hatta kendi başına bazen insanlardan sakındığın şeyleri kendi başına yapamasın sonra. Bunu bilirsen eğer. Hani biliyorsun ya Bayezid İslami diyor ki ben bir gece ayaklarını uzattım yatıyordum. Baezid İslami Tayfur, adasallahu aleyhi ve alihi, Bana hitab-ı izzet hukuku buldu. Sessiz, sözsüz, safsız, ciğetsiz. Ey Baezid! Padişahın önünde böyle uzanıp yatabilir misin? dediler. Hemen kal toplanım.